Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Haşr Suresinin son üç ayeti kerimesi. Bu üç ayeti Kerim okunmasının bir özelliği var tabi. Bunun için sabah namazında akşamdan sonra okunuyor bunlar. Öyle inşallah bunun nedeni, hikmeti nedir? bir hadis-i şerifle başlayalım konuya inşallah. Buyur ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men kale hineyusbihu bir kimse sabaha erdiği zaman şunu derse felasem merratin üç defa. Demek ki bir kimse Allah'ın izniyle sağ selamet sabaha çıktı. Bu kimse sabah namazını kıldan sonra önce üç defa şunu derse ne yedecek üç defa? Eûzü billahis semil alim şeytan rejim. Bunu okumaya böyle başlanıyor. Eûzü billahis semil alim'i bine şeytanı anlamış şu en özü billahi ben Allah Teala'ya sığınıyorum bu da işte Allah Teala'nın sıfatı geliyor yani öyle Allah kicere şanıyı -Semi hem semiyi hem aleyim ve hem semiyi hem aleyim semiyi Allah Teala mevlamız her şey isteyeceği. El-alim, Allah' her şeyi, şeyi bileceği. İşte her şeyi duyan, işiten, her şeyi bilen allah Teala Teala'ya sığınıyorum. Tabi kimden bu sığınma? Mineşşeytanirracim, racim olan şeytanın şerrinden. Racim, rejim olan, atılan, kovulan anlamına geliyor. Yani cennetten, o yüce makamlardan kovulan, lanetlenen eden şeytanın şerrinden Allah sığınma. O olarak okunuyor bu. İşte bir kimse sabah namazdan sonra ve akşam namazdan sonra önce üç tane bunu okuyacak. E'nüzü, <gülüyor> Billahi semil alimine şeytan recim diyecek. Ve kare sonra okursa se ayetin ah haşri. hasriye. bu kimse haşri suresinin son cahili okursa. Ve kellebi suefi melekin Allah bu kimseyi melekleri tevkül ediyor, vekil ediyor. Ne kadar melek bakın sevgili kardeşlerim. Sebine el-hü 70 bin melek Allah görevlendiriyor onları. Melekler Yüksan'ın aleyhi okuyan kişiye dua ediyorlar. Hatta yümsiye akşama kadar. Demek ki bir kimse Allah'ın izniyle sabaha erdi, sabaha kavuştu ve sabahımızı kılıktan sonra evimizin billahi sivim diye başlayarak 3 sefer sonra bu kimse haşir son üç okursa demek ki melek de kimseye dua akşama kadar. ve mate mahte Fizikleri yevmih. Bunu okuyan kişi, o gün ölürse, tabi eceli girip de ölürse, mate şehidler. O, o gün soylu Allah aziz şehit olarak hükmen ölmüş oluyor. Veman kariyine yumsiye kambitilkel meziyeti. Yine bir kimse akşamı bunu okursa, aynı şekilde sabah kadar metro bu kürsiye. Dua ediyorlar. İnşallah Teala bunu okumaya çalışalım. Tabi aramızda bunu bilmeyenler de vardır. Ama işte okuyacağım inşallah, bunun anlam vereceğim inşallah. Üç ayeti kerime Haşir süresinin sonunda üç ayeti kerime uzun değil fazla Kısadır bu aslında. İnşallah bu ezberini çalışalım inşallah. Şimdi geçelim inşallah ayet-i kerimelerin açıklamasına. Es-Sez-i Billah, Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahüllezi la ilahe illahu. Hüvallah. Allah odur ceyl Şah. Bu önce hube geliyor, sonra ismi ceral geliyor. Huvallah, hube odur. Hube zamir. Nas Türkçemizde ben sen o diyoruz. Arapçada da ene ente hube. Hube o anlamına geliyor. Yani buna gayb zamiri deniyor. Kul burada huve ile başlıyor ve zihninde, hayalinde. Hüvallah, işte Allah odur Celle Şahliye. Allah Celle Şahliye ismi, ismi Celal deniyor buna, ismi Zat deniyor, hatta birçok büyüklere göre de ismi Azam da deniyor Allah ismine. Bu Allah ismi Celle Şahliye, Rabbimizin özel ismi Diğer başka varlıklara ilah denir, tanrı denir, Rab denir, şubu denir. Bunlar cins ismi yani hak, bahtı ayrılmamaksızın onlara bu isim verilebilir. Ve bunların çoğulu olabilir ilahlar, tanrılar gibi ama Allah ismi Celleşale'yi yalnız yaratır Rabbimiz ismidir. Hüvallah, işte Allah odur Celleşale. Ellezi öyle Allah ki La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. İlah uluhiyet Yaratıcı Rubiyet Sahibi yoktu başka. Allah'tan başka ne varsa Her biri Mahluk Yani yaratılmış Evli var, sonu var. Her birinin gücü sınırlı. Ömürleri sınırlı. Her şey bunların sınırlı, hayatları sınırlı. İşte Mevla bürüyor Allah'tan başka ilah yoktur. Alimül gaybi ve şehade. Şimdi arkadan Allah'tan Mevlamızın bazı sıfatları geliyor burada alimül gaybi Allah Teala Mevlamız Celle Celaluhu Hazretleri gaybı bilicidir yani Gaybi bilen anca Allah'tır gayb hazır olmayan bizim göremediğimiz bilemediğimiz sırlar demektir Yerde, gökte, okyanusların derinliklerinde, cennette, e, kabir hayatında, ruhlar aleminde ne varsa Allah-u Teala Mevlamız hepsini biliyor. Mevlam. Gaybı biliyor. Bir de mesela geçmiş ve gelecek. Buna tabi gaybe giriyorlar. Bundan yüzyıllar önce Yaşayan insanlar, hayvanlar, diğer varlıklar yeryüzünde. Ki dünyalar hakimleri dünyaya. Kimi kraldı, imparatorlu, derebeydi, şuydu, buydu. Ordu komutanıydı, başa vezirdi, esnafdı, memurdu, erdi, asker şu buydu. Yani bu dünyada hatta binlerce önce yaşayanlar devlet kuranlar, biri böyle çarpışanlar, dünya paylaşamayanlar, köşke, saraya sığmayanlar, onur belli sahipleri, peki ne oldu bunlar? Gittiler bunlar. Mezarda bedenleri şürüdü, kemikleri de şürüdü, her biri Yaratılım maddeye dönüştüler. Ama işte allah Teala bunların her zerresini Mevlam biliyor. Ne oldu bunlar? Bu gidenler dünyada imtihane kazanıp kazanamadılar mı? Bunların işleri yani amelleri neydi? Mevlam biliyor. Yine ileride gelecekte neler olacak? Mesela şu anda yeryüzünde bir zararlı hayatta varız. Ama tabi e, kalıcı değiliz. Bizden öncekiler nasıl gelip gittilerse tabi bizler de gideceğiz. Şu anda insanlar işin olsa olsun, yaşın olsa olsun, sağlığın olsa olsun öncekiler gibi bizler de Dünyadan gideceğiz. Tabi topu atacağız. Çürüyeceğiz. Bu dünyaya başkalarına gelecekler Bizans illere gelecekler. Kimler gelecek? Kaç kişi gelecek? Onlar ne yapacaklar? Allah bu nefsini biliyor. Yani bütün bunlar bizim için bir sırdır. Bir gizli alemidir. Gayb alemidir. Ama Allah'ın şanlığı Böyle bir sır yoktur elhamdülillah. Alimini gaybi Allah Teala ancak odur gaybi bilen. Günümüzde tabii bazı sahtekarlar, bazı bakıcılar güya sanki gaybi biliyorlar. Mesela birinin bir şey çalınır da bir bakıcıya gider de işte arabam çalındı, işte altınım kayboldu. Şu bu, kim Allah acaba? O zavallılar. Ahiretini dünyaya satan değişenler. Peygamberin bilemediği şeyi sanki biliyormuş gibi. Ama bilmediğini biliyor kendisi. Kendisi birinci olarak yalan söylüyor. Bunu meslek edinmiş. Ama onlara giden zavallılar alınıyorlar. Halbuki gaybı gizli allah Teala bir mevlamız bilir. Ve şihade şiade şu şah demektir. Hazır demektir. Şu anda hazır ne varsa Allah bunun hepsini tabi biliyor. Yani şu anda e, karada, denizde Havada, ormanlarda, göklerde, atmosfer tabakasında neler var? O gazların yaratılışı, daha diğer cisimler, cisimler tozlar, buharlar, su buharları, mesela bugün atmosferinde ne kadar su buharı var acaba? Ee, nerelerinde? Sonra göklerde, Güneşte, yıldızlarda, galaksilerde, ötelerinde varsa ve bizleri Allah Allah'ın biliyor. Yani Allah'tan Celle Şaluh'ü gizli hiçbir şey yok. Şöyle ki Allah katında zerre ile küre eşittir. Zerre ile küre. Zerre Maddenin en küçüğü, yani bugünkü deyimle atomlar. Allah-u Teala Mevlamız dünyayı, ayı, güneşi gördüğü gün Mevlamız, atom ı Mevlam görüyor. Zaten her şey Atam'da meydana geliyor. İster katı, ister sıvı, ister gaz halinde olsun, hiç Atam'da meydana geliyor. Mevlamız Atomları da Mevlam görüyor. Zaten o yarattı onları. Onları Mevlam bir düzene koydu. Atomun çekirdeğinde işçiler Mevlam, hepsini Mevlam biliyor. Demek ki Allah'tan gizli hiçbir şey yok. Hüve r rahim Huve o Allah inşaatı işte. her şeyi gören her şeyi bilen Mevlamız Huver Rahman o Allah Rahmandır Errahimi Rahim'dir Rahman elde Rahim bu iki sıfat iki isim Rahmetten merhamet kökenden türemiştir Rahmanın ayrı bir özelliği var Allah-u Teala Rahman ismi yani Rabbim Rahman ismi Mevla'mız Allah'ın Rahmaniyeti bütün varlıkları kapsıyor. Rahim ise yalnız müminlere kapsıyor. Ahirette mahşerde genellikle olarak tabi. Rahman allah Teala Mevla'mız bu genel rahmetiyle Allah-u Teala bütün canlı rızkını Allah veriyor böyle. Ne kadar canlı varlıklar varsa, bitkiler de var bunda. Çöldeki bitki, Allah onun rızkını veriyor. Her efendim kökü derine gidiyor, şu oluyor, bu oluyor. Onun rızkını yaratmış Rabbim böylece. En yüksek tepe dağlardaki ağaçların Allah Allah'a veriyor. Ana karnındaki yavru, insan olsun, tabi yavrusu olsun. Ana karnında bakınız. Ya. üç karanlık içerisinde yavru. Böyle. Zarlar içerisinde yavru orada. üç karanlık içerisinde. Allah için şimdi şey biraz bir şey düşünen biraz işte. Tabi abinin ayının da karnında yavrusu olduğu dişinin, kurdun da. Aslında insanın da ana karnında yavru oluyor. Tabi yavrunun hayatta yürümesini, yaşamını, büyüyecek çünkü böyle. Büyüyecek. Rızık lazım. Ona rızık kim verebilir? Hangi bilim, hangi teknoloji oraya ulaşabilir? Yani i̇şte Rabbim rızkı verir. Annenin dolaşım sistemine mevlam onu göbek kordonuna bağlıyor. Bak, o anakarnadaki yavru ne yapıyor? Allah-u Teala anasına yediriyor. Anne yiyor bunu. Annen yediği sindirilenler kanına geçiyor. Sonra işte annenin dolaşım sisteminden yani kan dolaşımı çocuğun kordon bir vasıtasıyla göbek kordonu vasıtası çocuğa. Oradan gidiyor, Oradan gidiyor. Tabi sonra yuvadaki kuş yavrusunu besleyen Rabbimiz, Allah Azza Teala bu esması ile mevlam ayrım yapmaksızın rızık veriyor. Ne kadar canavar da olsa Ruz Rabbim veriyor ona benziyor. Yine. İnsanlardan da inanan da inanmayan da. Hatta bakınız Nemrut gibi, Şiravun gibi, Ebu Cehil gibiler bile Allah rısını kesmiyorlar dünyada. Kesmiyor rısını. E şu anda yeryüzünde tabi ne isyan edenler var. İnkarcılar. Allah peygamber tanımayanlar. Din iman tanımayanlar böyle. Tağmen nefsaniyette, hayvansal sıfatlarında esri olmuş. Gazabının, şehvetinin, itirasının, alkolün, uyuşturucunun, fukşun kullanı olmuş. Karanlıkta kalmış zavallı, batata kalmış zavallı. Aptalaşmış yani. Buradan kalmış kişi ama rızık ona ulaşamaz. Geneldeki kadında, da, bardakilerin de, gazinodakilerin de... ...rızkını mevlam veriyor, mevlam, mevlam... ...veriyor. E Allah rızkını vermesin ona ne olur? O zaman imana mecbur ediliyor. Zorunlu, inanacak. İman olmuyor tabi. Olmuyor. Errahim ismi ise... ...yanız o müminlere kapsıyor... Genelde, ahirette mahşerde. Allah-u Teala rahmetiyle inşallah bizler müminler cennete cemalullah kavuştayız inşallah. Allah rahmetiyle diyorum. Bakınız. Neden? Bizim amellerimiz çok ama yetersiz kalıyor. Yani cennet ucuzey. Ki o cennetin güzelimsi cennet. Sonsuzluk alemi, sonsuzluk alemi cennet, yaşlamak yok, ölüm yok, hastalık yok, sıkıntı yok, hiçbir iş güç yok, tıraş olmak da yok, tırnak kesmek yok, çamaşır yıkamak yok, yok da yok böyle. Ne var? Her şeyi doğal, her şeyi yaşan zevk yer cennet böyle. Son yok, sonsuzluk alemi. Tabi ucuz değil, işte bir insan dünyada inanarak, iman ederek kişiye yapabildiği kadar Allah'ın koşarsa kişi Tabi bu yapabilirse demek, şu kelimeyi kullandım, yani namazı da kılabildiği kadar anlamına gelmiyor. Derler. Çünkü namaz beş vakittir, bunu kılma gerekiyor tabi. Oruç mesela bir aydır Ramazan'da. Zekat sende bir kırta bir malının. Hac ömrüde bir farzdır. Bu farzlar tabi kısıtlanamaz. Bunlardan bir şeyler çıkarılamaz bunlardan bir şey. Bu da olacak. E tabi bunun yanında bir de günah gınaşlıyoruz bizler. Yani Kulu çünkü. Gözümüzde, dilimizde, elimizde yedim lokmalarla Kul ile tabi günahına da giriyoruz tabi bu arada. Bunun için yani siyahlarımız olduğu gibi kalsa, tamam. Fakat günah da geliyor bu defa. Onlar mesela konacaklar. Günah, siyah dengesiz ayarlamak zor mu bizim için. Bu çok zor bizim için tabi. Ne gerekiyor işte? Ama bir kimse dünyaya inandı. Allah dedi. Allah ona koştu namazına koşacak iş, oruç tutmaya çalışacak iş, bir şeyi yaptı. İşte Allah elhamdülillah rahmetiyle Mevlamız'ın inşallah Mevlamız'a bizler, müminleri cennet kavuşur inşallah. Bu, buraya kadar bir adi kerime. İkinci ayet-i geçiyorum. Yine aynı şekilde başlıyor. Hüvallah Kul Allah yani. Allah odur genelde. Yani. Allah odur şerali. Bakınız burada birçok incelik var burada. Bir de ruhsal bir hal var burada. Mahyiat'tan da müellim ve Allah. Kul Allah. Odur Allah. Yani kulun dikkatini ona çekiyor. ben burada. Benim kulun çekiyor ki Mevla buyuruyor ayet-i kerime birinde Bismillahirrahmanirrahim fefiru ilallah Bakınız. fefiru ilallah Allah'a kaçın Allah'a kaçın yani gerçekten sevgili kardeşlerim Allah'a kaçsak Allah'a nasıl çocuk annesine kaçar her şannesine kaçar çocuk yani bizler de bu nefsimizin tutsa olmaktansa bakınız. Nefsin tutsa diyorum. Eli bir şey kan vermeyiş. Ki Kişimize arkuluk. Sağlığı da gidiyor. Beyinsel gücü gidiyor. Parası gidiyor. Ekonomisi bozuluyor, işi bozuluyor. Evinde huzuru bozuluyor, yuvası yıkılıyor kişinin. Topluma zarar veriyor. Yani bu mu çağdaşlık sevgili kardeşlerim? Bu mu çağdaşlık yani? Böyle? Kumar mesela. E, ne yapma gerekiyor? Şimdi bir insan akılcı davransa kişi, kişi aklına düşünse Allah'ın Kode bir toplumsal düzen var bakınız. Bir toplumsal düzen var. Hayvanlar genelde tek şey biliyor hayvanlar. Genelde diyorum. Bazı arı gibi insanlar var tabii. Hayvanlara genelde tek yaşlı hayvanlar, tek başına yaşarlar. Mesela bir aslan tek başına yaşayabilir. Avını tutar, pençesiyle dişiyle yakalar, parçalar, Tabi onu böyle çişi yer olur böylece. Ama insan insan tek yaşayamıyor ki insan böyle. En basiti kişi bilkel bir Ziraat işi yapmak kalksa bile kişi ilkel şekilde yani bir sapanda, kara karasapanlak kişi e, tarla sürmeye kalksa bile ama insan nasıl yapsın kara ki Demir maden çıkar nasıl çıkarır kişi? O demir madenini eritmek, onu dökmek, şunu yapmak, bunu yapmak, hatta bir meyveyi kabuğunu kesmek için bu şey yapmak yani bir insan yapamaz ki bunları. Bu için Allah bizi toplumsal hayata demiş beraberce. Bir işte bu toplumsal düzende Allah'a yetenekler farklıdır. Kimi tarımla uğraşır, eker, biçer. Kim bunları nakleder, kimi toptan tüylü kapı alır bunları, toptan alır bunları, perakende satar. Değirmenci öğütür, fırıncı bunları pişirir işte. Meyveci meyve toplar. Herkesin işi ayrıdır. Sonra sanatkarlar vardır. Meslek ehli vardır. Bakınız. Günümüze bilahat var. Çoğal tabi bunlar. Mesela bir sanayiler vardır ki bir araba sanayi var. Tamirciler mesela vardır. Çeşit ilişkiler vardır. Doktorların herisi ayrı branşları ayrı. Avukatı ayrı, menisi ayrı, berberi, terzisi her bir şey ayrı, ayrı. Nedir bunlar? Toplam düzen bunlar işte Mutlaka her bir kişinin bu toplumsal düzende bir pay olması gerekiyor. Ya alacak, satacak, bir şey yapacak, bir şey yapacak, müşterim kullanacak. Allah koydu bu düzen, bir devam edecek Böyle yapmadan para ile para kazanmak, yani faiz yapmak ya da kumarla şey yapmak, bu nedir? bunun doğal düzene ters geliyor bakım efendim. Ters bu buna efendim. Mutlaka kişi bir iş yapacak. Dolmuşluğu yapacak, ayakkabı boyayacak, berberlik kuaför olacak, tuhafiyatı açacak, bir şey yapacak kişi. E, Seyyar'ı bir satacak kişi efendim. Nedir bu? Bu da bir topra düzenin bir gereği bu da. Seyyar, arabasına elma portakal koyacak mesela. Bu i̇şte, zaman kaput koyacak. Gelecek. Bu da nedir? bu da tomşam düzenin bir doğal gereği bunlar bence. İşte. i̇şte bunun sevgili kardeşlerim bak, Mela bir ya hu bak hu Allah odur böyle. Odur böyle. Allah'a geleceği. Ellezi öyle Allah ki la ilahe illahu ondan başka ilah yok. Başka yok ilah böyle. Tek Mela. O'dur Rabbül Alemin. Yine insan tefekkürle kişiye kişi aklını bir şeyleri etrafına baksak gerçekten Allah bir celal Her şey Allah bir diyor. Her şey Allah bir diyor. Bence. Alem birbirine kenetlenmiş. Otomatik makinenin parçaları gibi, çarkları gibi her şey birbirine bağlı. Bir ağaç Dikilecek toprak lazım ekilmesi için tohumunu. Su olması lazım. Ya, hava havanması gerekiyor. Isı, enerji lazım. Güneş güneşten gerekiyor bunların. Her şey bir bütün. Her şey bir denge düzen var işte böyle. Ya, alem ikiye bir ne böyle. Şu evren parçalanamıyor böyle. Yani deli sınır gibi ayrılamıyor bunlar. Böyle. Bütün. Bütün bunlar. Al güneşe götür Hayat bitti işte böyle. Yıldızlara ufak bir denge bozukluğu alem malzeder. Öyle kurulmuş bunlar. İşte Mevla buyuruyor. Hüvallahüllezi la ilahe illa hu Allah ancak odur. Öyle Allah güzeli ondan başka ilah yoktur. Şöyle geçmiş millete, toplumlara baktığımızda bundan binlerce yıl önce yaşayanlar mesela Nemrud Dağı'nda filan o günün toplumlar putları var. Nemrud Dağı'na artık yıkılmış parçalmışlar. Şunlar bunlar. Taşlar şunlar bunlar. O günlü insanları o zavallı o cahil kişi ne yapmışlar? Kendileri o taşları yontmuşlar. Kapanmışlar dağdan kayadan. Onu sürükleyip getirmişler. Onların tabi tırı yok o zamanlar. Bir şey yıktısınlar. Onlar hayvanlar bağlayıp sürükleyip getirmişler. Onlar sonra kendileri almışlar bir çekişte keskiyle. Yontmuşlar, şekil vermişler, bir şey yapmışlar. Dikmişler bir yere. Ondan sonra korkmuş Ondan sonra saygı yapmışlar onlara. Bu put ilah bu, ilahı mı bu demişler. O tapınanlar, onlara tapanlar öldü, şöyle gitti ona tabii. Ama Allah korusun tabii müşrik olarak gittiler. İmanası gittiler böyle. Onların yoktuğu taşlar, tapındıkları putları da işte yağmurda, karda, şu etki etki etkilerine yıkılmış oluyorlar bunlar. Böyle. Yani Allah için bu kadarı yani insan bunu yapması Gerçekten akıl, vicdan değil bunlar. Tabi yalnız onlar değil, her zaman putçuluk hareketi her zaman vardır. Böyle. Yani modern çağında da, gelecekte de her zaman putçuluk hareketi her zaman vardır. Putlar değiştirir, isimler değişir ayinleri, törenleri değişir başka isimler verirler. Veya yani, tapu demez, demezler belki de. Ama gerçekten putçuluk hareketi. Allah'tan başka bir şey Allah'ın dini bırakılıp da ilah emre bırakılıp da başka bir şey sapılırsa din karşıtı bir şeyle ilahlaştırırsa işte buçukluk hakikaten budur bunlar. el Melik'ü Allah-u Cercal'ü Melik'tir. Melik mülkün malik'i sahibi, hakimi, bütün mülkterim maliki. Bu ancak Allah'a mahsus bir özellik. Arkadaşlar. Bütün mülkterim maliki. Tabi, insan kendine kıyas ile, yani, nefsini bilen, Rabbi bilir. Hazreti Şerif açıklaması budur. İnsan kendi nefsine, kıyas ile, Kul Mevla'yı bilebilir. Allah'ta el melik, o'dur melik, o'dur kıhanatın sultanı, o'dur mülklerin gerçek sahibi maliki. İnsanların da mecazi anlamda, mecaz yani gerçek değil de bir hayali gölge gibi insanların da mülkleri vardır şu anda. Kişinin yazlığı vardır, kışlığı vardır, villası vardır, arabası vardır, özel uçağı, özel yatığı o kişinin vardır. Vardır ama, kişi onun maliki değil ama. Yani tam manası onun üzerine etkili olamıyor kişi. Mesela özel uçağa geliyor havada, şu bakıyor, uçak düşüyor. E, uçağım düşüyor. Evi arabam çarpılıyor. Benim diyor. Ama maliki değil. Bakınız. Allah Teala Mevlâmız bütün mülkün maliki bakınız. Her şey Allah'ın emrinde, denetiminde, iradesinde, kesin Allah'ın denetiminde. Bir tek zerre Allah'ın koyduğu kanunşa çıkamıyor böyle. Dengi kanun diyor buna. Yerçekim kanunu denirsen işte de fizik kuralları denirsen bunlara Allah'ın koyduğu kanunlar bunlar ama böyle. Yani yerçekim kanunu Allah koymuş mu? Bunu Allah ancak kaldırır. Bunu kimse kaldıramaz. Mesela meclisin kabuti kanunu tabi belediye milisi kaldıramaz. Böyle işte. Ancak meclis kaldırabilir. E bir yerçekim kanunu var mı? var. Güneş dünyamı çekiyor. Dünya ayı çekiyor. Ay Dünyayı etkiliyor. Baskak bir dönüşler. Şunlar bunlar. Bir kanun var. Bunu koyan kim? Kendim oluştu bu? Yok. Sonra bu kanunda bir yine denge kanunuyla yani güneşin çekim gücü öyle bir hassas denge oturtulmuş ki bakın. İlahi, kudret, azamet. Bakın. Eğer güneşteki çekim gücü biraz daha fazla olsa Dünya daha çekecek kendisine Ne olur? O buhar buharları giderler. Hayat bitti. E, güneşin gücü biraz az olsaydı dünya biraz daha geri uzak kalacaktı. O köyünüzler donacaktı. Hayat bile olmayacaktı. El-Melik'i işte Melik Allah-u Bütün alemlerin tek sultanı. Değişmeyen, ebedi sultanı, Allah-u Teala maliki. Her bir zerre, mesela şu bizim bedenlerimiz de allah Teala'nın emrinde, denetiminde. Şu beden bizim değil bakın, buna karıştırmıyorum Bir solum sistemini yaratan Kur'an, bir denge var solum sisteminde organlar arasında bir bağlantı var birbirleriyle. Bunu kuran kim? Bunu çalıştıran kudret kim? Bir sinir sistemi var koymuş böyle. Bu sinir sistemi böyle dengeleyen, kuran yaratan kim? Bunu çalıştıran kim? Ya bunun gibi ek bir sinirim sistemi var. Karıncan da gözü var, kandan. Allah şah bakın ya. Yani karıncanın gözünü meleğe getiren hücreler var, toplu var. şunlar, bunlar. Alemde böyle. İşte, El-Melikü, Allah-u o da Mühit-i Malikü. O'dur Melik, olur ebedi Sultan. el kudüsü, Allah Kuddüs, Mukaddes, Kutsal, Kutsiyet. Ne demek Kutsiyet? Hiçbirin olsun yok bir haşa kusur yok böyle. Yani kusur edeyim. Mesela bizde işte görememizde, işlememizde, gücümüzde, kuvvetimizde şundan bunlar noksanlıklar. Kişi şu yapmak yapamıyorum. İşte fazla koş, koşamıyorum. Fazla kaldır kaldıramıyorum. Ne bunlar? Hep bunlar bizdeki bir noksanlıklar bunlar bize böyle. Allah-u Teala Mevlamız el Kudüs ismini melamız öyle olarak Kudüs ki Mevlamız her türlü noktasına sorma münecektir. es Allah'tan ı allah selamdır. Bir gün Haz Cebrail Mekke mükerremede peygamadın evine geldi ve şöyle buyurdu Ya Muhammed Hüseyin Hadice'yi söyle Allah'ına selam et. Peygamber Aleyhisselatü'ne döndü. Eşi hanımı Hatice Bâle şöyle buyurdu. Ya Hatice, bak şimdi burada Cevâle burada geldi. Allah sana selam ediyor. Buyurdu. Hatice annemiz selam bakın şöyle alır bakınız: Allahü selam ve minhü selam buyur bakınız. Allahü selam ve minhü selam. Yani Mesela biz olsak bir boş bulunursa bilemeyiz de bu İncil'i bilemeyiz de haşa selam olsun deriz. Şöyle ee, bunu atacağım. Allah'a selam. Allah selam kendisidir. Mesela bizlere muhtaçız selam. Selamın selamet anlamına geliyor. Her türlü afattan silim olma. Bir selamet, korunma anlamına geliyor. Ama Allah-u Teala'yı haşa etkileyecek bir varlık yok. E biz düşebiliriz. Ayağımız sürçebilir. Güneş çarpar. Soğukta doğar, üşürürüz. Sıcakta yanarız. Ateşte yanarız. E organlarımız şunlar bunlar. Her bir şey etkileyebilir. Sivrisen etkileyebilir. Gözle görülmeyen mikroplar. Basiller bakın. Onlar bizi etkiliyorlar. Hatta öldürme sehep olabiliyor, Olabiliyorlar. Yani insanoğlu işte nefsimizi bile, bilelim ki böyle, böyle Yani bizim nasıl bir korunma ihtiyacımız var, selam ihtiyacımız var ki aciz mı? aciz. Böyle. Ne kadar korunsak bir söz vardır. Kar kuşun gelir de ölme sehep Bir olabilir. Böyle. Bir kazı olabilir. Arabaya biniyoruz, emin miyiz, güvenecek miyiz? Yok hayır, ne oldu bilemiyoruz ben hiç. Evet, biz önlemi aldık, e, akıyı darınıyoruz, kurallara bağlı yeterli mi? Hayır, hayır. Karşımızda bir arkeliği çıkar. Ters soldar. Önce çıkıvermiş, ne oldu? İşte gittim. Uçağa bindik. Uçak ne kadar son modern yapıda olsa, son teknoloji ürünü uçak olsa bile ama bir hava koşulları şunlar bunlar. Uçak düşer yanar bile. Allah Teala velâmız, selam kelisnemiz. Yani Allah ta her şeye yok böyle işte Allah Teala'yı sonra kullarına selamet veren de velâmızdır. Bunun için İslam'da selamlaşmak var. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam kızası Esselamu Aleyküm yani Allah'ın selametinde olunuz, dua olmuş oluyor. Ve Aleyküm Selam siz olunuz anlamaya geliyor. İşte Mevlamız Esselam'dur. allah Teala ne günümüzde gelecek allah Teala, Mevlamız her türlü afattan amelimiz tabi. El müminü Rabbimiz Elmi misbah deli muttasıftır. El müminü bir emin, el emlü kökenden gelebiliyor. Güven verme anlamına geliyor ama emni anlamına geliyor. Bir de imandan gelebiliyor. El emlü güven anlamına göre, güven veren Mevlamızdır. Yani koran Mevlamızdır. İman anlamına gelince de, allah Teala gönderdiği peygamberler eliyle Allah-u Teala mucize yaratır. Yani mucizeyi peygamber yapamaz. Ne kadar büyük peygamber olsun, bir peygamber kendi dilediği zaman, Mucize göstermez, yapamaz mucizeyi. Allah yalvarır. Allah tabunu görür bilir. allah Teala onu elinde onu melem yaratır. Yaratan Mevlamızdır. Mucizeyi neden? İnsanların imana gelmeleri için. Mevlamı bunu yaratır. Mesela Musa Aleyhisselam'ın elinde kupkuru bir sopa değnek Asa deniyor buna, Arapçada bir değnek, kukru bir değnek ne oluyordu? Ejderha oluyor bir anda. Ejderha oluyor. Yutuyordu ama. Yutuyordu böylece. Yani bir Eylülullah şöyle buyuruyor bu konuda ben insanlara şaşıyorum diyor. hals Musa'nın elleki değnek ejderha oluyor. Ona şaşırıyorlar onun gözü büyütüyorlar. Halbuki ben şuna bakıyorum diyor. Bir ufak çekirdek bak. Ufak çekirdek yere atılıyor. Koçum ağaç oluyor. Diyor. Kocam ağaç oluyor. Dal budak veriyor. Yaprakların iş yaprağı veriyor. Her sene meyve de veriyor böyle diyor. Bu nedir? Yani gerçekten daha büyük mucize El-Müheyminü. Allah-u Teala'mız Müheymin. Sıfatı Müheymindir. Müheymin gözetici, murakıp, yani kontrol edici bütün alemler, dünya, alet, berz alemi, ruh melekler alemi, cennet, cehennem, gizli aşikar, bütün varlıklar bütün alemler Allah-u Teala'nın sürekli gözetiminde mühimmi. Gözetiminde. Bütün alemler. Tabi şöyle bir örnek versek. Şimdi bir söz vardır. Misalle hata olmaz derler eskiler. Yani örnekte hata olmaz derler. Mesela bir avcı bir sibere yatmış. Bir av kuşlarını görmüş de şöyle bir fırsatını gözetiyor. Tüfeğini vermesini sürmüş. Eliye tetikte, ışları almış. Bir konu gözetiyor böyle. Bütün konu gözetiyor böylece. Işte. Yani tabii haşa melami o şekildeyle. Yalnız Rabbimiz bütün alemin gözetlemede. Âlemler böyle. Rabbimizin kontrolunda, denetiminde bütün âlem. Hiçbir zerre Allah Teala'nın gözetiminin dışında değil. Bir an, bir an hiç bir şey haşâ böyle başmış değil. Hatta bir hadis-i şerif vardır. Allah Teala Mevlâmız gecede. Kara taştan gezer Kara karıncayı? Allah Teala müdünü görüyor, onun adım atışının sesi duyuyor bakınız. Yani bir karanlık gecede kara taşta gezer kara karınca, ayakları var. E ses çıkarır mı o? Çıkıyor mu Ama insan kulağın duyamayacağı ses çıkarıyor. Mesela baykuş da, yarasa kuşu da, yarasa kuşu da uçarken sürekli bir ses çıkarır. Biz onu duyamayız ama böyle. O kuşanı duyuyor. Kuşun duyuyor. Ne yapıyor bu yarasa kuşa şimdi? Kuşma başlayınca onun bazı gırtından bir ses kırıldı, çıkar. Ama biz onu duyamayız. Onu duyar o. Peki ne yapıyor duyuyor da? İşte önünde bir cisim varsa ses ona çarpıyor, ses geri geliyor. Hemen kuş yön değiştiriyor. Çarpıyor. Yani bütün ses sebebini şart şartı değil muhtemelen bir yarasa kuşu, bizden demek daha hastalığın kula eşit var var demek ki. İşte bütün varlıklar hepimiz Allah Tanrı'nın sürekli gözetimindeyiz. İçimizde. Beynimizde, hücretlerimizde, kontrol merkezleri de, kalbimiz, gönlümüzde, duygularımızda, de Allah Tamir'a sürekli gözetiminde. Yoksa her şey böyle olmasa e, solunun içimizde durur, e, sinirin içimizde durur, dünya dönüşü durur, alem bozar gider böylece. Işte. Bedduminde. İşte tabii insan her sabah her akşam okuyunca ne oluyor? İmana bir zindilik görüyor, kuvveti görüyor. Yani kul Şunun bilincine var ya ki Allah'a Tanrı'nın sürekli gözetimindeyiz. E şimdi günümüzde bazı şeyler var, konuyorlar. Ekranlara konuyor bazı. Gizli ekranlara konuyor. yapıyor, yapılıyor. Sürekli yapıyor bence. Şimdi bunu bilmeyen kişi ne yapıyor? Hiç biliyor, daralıyor böyle. Başı yani başı baş gibi davranıyor. Ama bunu bilince varan kişi dikkat ediyor. Tamam şu anda çekim yapılıyor, bir şey yapılıyor diyor. İşte Gözetemi yapılıyor diyor. Dikkat et kişi. İman da bu şekilde. Kul, Rabbini tanıdığı ölçüde. Kul işte bu bilince varınca ki Allah'ın gözetimindeyiz. Demek ki kulda yapması gerekiyor? Edebimizi takırmamız gerekiyor. Yani konuşurken öyle konuşmalıyız. Bağırmak, çağırmak, kırmak, vurmak, kırmak, dökmek. E bunu bir ehl-i yapamaz bunu. Yani uyanan kişi. en kişi imanda bunu yapamaz. Nasıl yapabilir ki? Tamam vururum, kırurum, dökerim, şunu mu yaparım? Yapamazsın ki Allah Allah'ın misin bu şekilde. Bir gün Resulullah Aleyhisselatı Peygamber Aleyhisselatı deri bir giderken bakıyor biri kölesini dövüyor bak kölesini dövüyor tabi köle abur ha, hayvan gibi bir şey karışamıyor zavallı kölesen evet, sahibi dövüyor beygamız hemen daha müdahale etti ne yapıyorsun Düşün ki bak sen ona karşına kadar güçlüysen ama Allah çok sen güçlü bu Allah seni görebiliyor mesela bunun için Rabbinizin bir demekki sıfatı El Müheyminü, El Müheyminü unutmayınız sevgili kardeşim Müheymin. Allah Teala'mız bütün varlıkları sürekli gözetimle almış böyle. Göreyim böyle. Her şeyden görüyor. Kontrolde, gözetlemede. Bunun için yatarken de, banyodayken de, otururken de, namazda da, yolda da Allah Teala'mızdan gafin olmamaya çalışalım. Şimdi gizli bir şey yok be O bilebiliyor. Gizli de biliyor, açığı da biliyor. Her şeyi görebiliyor. El Azizü. Allah Teala'mız Aziz'dir Aziz'dir. Aziz izzet sahibi. Güç, kudret hiçbir şey Allah'ın kudret engelleyemiyor. Hiçbir şey buna engel olamıyor Allah'ın kudretine. Rabbim ne dilemişse Rabbim azizdir, Rabbim o azizdir. Rab onu şey yapar. Dilemişse Mevla. Hatta daha ezelde yani hiçbir varlık yokken Rabbim ne yaratma dilemişse Rabbim neyi takdir etmişse her şey vakti gelince olur, olacak. Hiçbirini engel olamaz bana. Bir insanlara gelince mesela günümüz insanlarının en güçlüleri, en üst makamda olanları, dünyanın süper gücünün başları ismi yapamıyorlar. Planlarını tutmuyor tutmuyor. Aksilik oluyor onlara gel. Yok hava maneviyeti uçağa kalkmıyor, yok şu şey oluyor, yok bu oluyor, yok şu şey bu oluyor. Ama Allah tabi ne dilemişse bir şey engel olamaz böyle. El aziz belamız. El cebbarı cebbar cebir den geliyor ki bütün varlıklar Allah'ın iradesine uymaya mecbur. Yani cebir. Zorunlu bence. Şu kocaman dünya mı bakalım? Kocaman dünyamız belki. Yani biz insanlar insan olarak bir taşı kaldıramıyoruz. Bir şey taşı kaldıramıyoruz. İşte biraz büyük taş taşın yer değişmesi gerekiyor. Ancak birkaç kişi birleşip onu itip yivlame çalışırız. Yok şunu yapmaya çalışırız. E bir tepeyi. Kalıracak güç yok şu anı dünyada. Böyle bir vin yok yani. Her büyük dağlara kalıracak güç bir şey yok zaten. O güzel Mevlamızın aziz olan bakalımımız, mevlamız şu kadar dünya imelen yaratan mevlam, dünya rabis gibi döndürüyor bakın. Dünya'yı battan doya doğru dünyamız ne yapıyor belli bir hızla. Dünyamız sürekli yerüngesel dönüyor, öyle. böyle. Halbuki bugün fizik kanunlarına baktığımızda evet bir şey dönen bir şey, kendi kendine dönmez tabi. Mutlaka bir onu döndürücü yani bir enerji güç lazım dönülmesi için. Fakat bir şey döndürüldü. Mesela bir şeyin pedalı çevrildi, teker dönüyor tabi. Kendi dönmez tabi. Bir enerji güç lazım. Çevirdik. Teker dönüyor. Ama ilk anda e, saniyede şu kadar hıza dönüyorsa tabi yavaşça bu hızı yavaşlama başlar. Yavaşlama başladı derken en sonunda durmak kalır. Böyle şey. Tabi din yaratıldığı tarih bilmiyoruz. Mevlam tabi onu biliyor. Bakın dünya yaratıldığından beri hep Aynı hızla dönüyor. Aynı böyle. Saatte 1666 kilometre bakın. Saatte dünyamız 1666 kilometre dönüyor. Ki 20 saatte 40 bin kilometre anlıyor dünyamız dönüşünü. tamamlıyor. Şu dünyayı yaratan adamı. bir yörünge veren, takdir eden, onu döndüren güç o güneşi yaradan enerji deposu güneş, ne enerji, yıldızlar. Ne de bunlar? Rabbimizin ceba ismiyle mecburlar bu işle. Yani hiçbir zere başıboş değil. Yörüngesinden çıkamaz. İşte insanlara gerçekten buradan şaşırma gerekiyor, insana şaşırmak insana gerekiyor. Kalkıyor da bazı zavallı kişiler haşa Allah'a tanımıyor. O ilahi kudete karşı gelmeye kalmış gibi. Başı boraz diye kendisine. Gerçi Allah'ı dinemeyen kişi ne yapıyor? Şeytana kul oluyor. Şeytan oyuncağı oluyor. Nefsinin iseklerinin tutsa oluyor, şehvetinin, gazabının, kininin, itirasının, benliğinin ondan tutsa oluyor zavallı insan kişi falan. Başboğluk kişi falan. Bunu ona diyor, batakta dikti zavallı işte böyle. Ama kendine hemen çaldaş şaknın söyleni kendi kendine, Çağdaşın desin bakalım kendine kendine. Tamam, batakta gitmiş zavallı? Gönlü buralı mı, ruh buralı zavallı? İşte. El cebar en büyük meleklerde, galaksilerde, cebra ile bak, İsa var Allah'ın kesin ceburkana bağlı mevlamızın böyle, kamna bağlı mevlamızın her mecbur, zorunlu, doğal görün yapacaklar, yapacaklar. El mütekerbiri. Mütekke bir büyüklük anlamına geliyor. Ancak büyüklük de Allah'a mahsus edici haline. Tabi büyüklük her zaman namaza öyle giriyoruz namaza. Allahu Ekber Celaluhu diyoruz. Yani en büyük Allah Celaluhu. Tabi Allah tam başta ne kadar varlık varsa hepsi Allah katında ya da Allah'a nispeten bir hiç mesabesi hepsi. Hiç Çünkü mesela Cebrailisem adetleri örnek Cebrailisem gerçeden çok güçlü melek bize göre, bize göre Lüt kavmini ki Lüt gölü bulunduğu arazi. Yüzgünün bulunduğu alan. Hacı Ebu Aleyhisselam onu kaldırdı, ter çevirdi, hızla yere attı, batırdı. Yani aşağı yukarı yedik bir kasaba. Dağlarıyla, tarlalarıyla, ormanlarıyla, insanlarıyla, binalarıyla, köyüyle, kasabasıyla Cerası'ndan kaldırdı, bak, yukarıya Ter şehirde vurdu, aşağı vurdu, batırıdı orasını. Tam bu öyle bir güç ki yani bizi hayaline sığmayan bir güç bu. Ama Cebelistan bu gücü kim verdi? Onu öyle kim yarattı? Allah her şeyi yapıyor. Allah atam veren, din eshâlat hale o gücü Allah bir karıncaya da verir meğerdir. Bunun için. Demek ki yani kimse ben gücüm demesin arkadaşlar. Kimse yetkisine güvenmesin. Geçici, geçici bedava vermişler bedava. Dice Erme'deki pehlivanlar, hele yağlı pehlivanlar, baş pehlivan da kırpınlardı. Öylesi birisini gördüm ki yaşlılığında gördüm. Ferşom yatıyorum bak. Yani er meydanında kıspeti giyip Yalanıp tam e, peşime çekenler. Beden okyanus birbirlerine, iri yapılı, güçlü kuvveti, baş belirtiler. O kuvveti veren kimse yok arkadaşlarım. böyle Bunun için büyük Allah'ın cehaleti. Onun başı her şey baştır. Hayalde başkentler. Hepsi geçicidir. Sübhanallah ama yüçükün arkadan geliyor bak. Sübhanallah ama yüçükün. Subhanallah Allah sübhandır. Sübhan, Mevlamız münezzehtir. Böyle. Paktır, temizdir. Neden? Ama yüçükün. O müşriklerin koşuşluklarından Allah ta'la beridir, münezzehtir. Müşteren koşu şirklerinden, şirk, ortaklardan. Yani müşrikler, insanlar yani. insanlar ben, ne kadar saçmalık. Yani bir insanın bunu yapması gençler, çok sap yani ahmaklıkta ne diyeyim, aklını vermeye ver. Nasıl bunu yapabiliyorlar? Yani. Sen bırak Mevla'yı da bir maddeye ya da bir kişiye, bir kişinin görüşüne bağlan. Efendim filan kişinin görüşü böyle, idrolüçü böyle, amacı böyle. Onun bir koydu kural bu şekilde. Nasıl olursa Allah'ın kitabını bıraktı, dini bıraktı. Bir kişiye. Nedir o kişi? Nedir o kişi? Be? O da ha, karnında yattı mı? Yattı ya. O da oradan dünyaya geldi. Bebekti. Bebekti o da. Altına işledi. Kustu. Burnunu aktı. Kulu aktı. Gözü çapaklandı, Öyle büyüdü o da efendim. Düştü, alıdı, kalktı, şubaldı. E sonra Allah'ın takdir ettiği bir seviyeye geldi. E bir de makam mevkiye gelmişse, biraz güçlendi, güçlendi. Benim bir daha haşla. Haşla Allah'a, tanımıyorum ben dedi. Tanımaz mı? Tanıdı. Neye tanıyor? Ölmesin peki. Yaşlanmasın. Bunda sivide kalsın. Kalabilir mi? Kala mı da ya bak, yaşlanmayı önleyemiyorlar. İnsanların tapındığı, putlaştırdığı, laştırdığı kişiler, insanın peşine gittiği kişiler, hatta din karşıtı olarak ve hatta dinişmanlı yaparak onlara bağlanan kişiler, onlara bağlandıkları ne oldu bakın, ne oldu? Yani önceleri belli işte. Anakarımda yattı. Üç karantaya yattı. Orada o yoldan dünyaya geldi. İşte, Altına işledi. Kustu, burnu aktı, kulağı aktı. Ağladı, gözü şapaklandı. Düştü kalktı. Gerçekten hasta oldu. Kısa bir zaman. Güçlü bir dönemi. Ama orada kalamadı. Sonra ne oldu? işte Hastalıklar, şunlar bunlar, dertler derken... Allah'ın koyduğu kanun gereği öldü, tabii çürük gidiyor. Ne yazık ki bu günümüzde bile, şu diğer dünyada bazı kişiler putlaşırlaştırıyor bazı kişiler. Haklem ya bunlardan ya. Mevla bir işte, Allah başlıyor buna bak. Şübhan Allahı yüşükün Allah onların koştu mürezesi Allah Taberik Hüvallah, bak bu tane böyle geliyor Hüvallah, işte Allah oldu bakınız. <justified> Önce kubbe <Harrison> zamine geliyor, işte odur Allah, odur Allah Öyle Böyle geçici putlar değil, böyle kişiler değil, şahıslar değil onların görüşleri, inançları değil, onların ideolojileri değil, alemlerin sultanı olan Mevlamız. Ki o Mevla, mülklerin malike bakmadı. Yaradanı o böyle. Şu denge düzene koyan Mevlamız böyle. Onun koyduğu karnına yürürükte insan nedir? Topkağı, yan topa insanlar. Ki o Allah'ın Halık'ı, Halık Yaratıcı Allah Celsi O yarattır. takdir eder, yaratır. İki anlama geliyor bu. Çünkü halk, kırkat hem yaratmak, hem takdir eden. Yani yaratmayı takdir eden, irade eden ve yoktan var eden velamızdır. Yoktan var eden velamızdır. El bari' ı. bari, bu da yarat anlamına geliyor. Şu farkta ki Allah'ta yarattığı varlıklarını mütenasip deniyor. Allah yarattı varlığını uyumlu. Yani organlarını iç organı dış organla uyumlu yaratıyor bakınız. İç organlarda, dış organlarda uyumlu yaratıyor böyle. Mesela bir solunum sisteminde e, burunla başlıyor. Burun yapısına bakınız. Gürün çıkıntıları var, anka diyor deniyor bunlar. Hava çarpıyor bunlara. Hava benden gitmiyor ciğerlere. Hava bir yer yön değiştirir, çarpiyor bunlara. Olmazsa nefes borsasına gidecek. Ondan sonra avcıya gidecek. Bunlara bir sistem ve beraber çalışıyorlar böyle. Solunma sistemi ayrı. Kan dolaşımı sistemi ayrı. Kalbi motor, pompalıyor bunlar. Dur çalışıyor çalışacak, üreteri çalışıyor. Sindirim hani çalışıyor. Buna yanında sindirim sistemi var, o ayrı yaşıyor. Sonra iç organlara dıştan destek gerekiyor bakınız, eller, parmaklar, göz, kulak, ağız, ayak, onlar işte. Hep bir uyumlu, bir transkip falan İnsan da böyle, tabi hayvan da bu ne Kuş uçacak mesela bak, onlar öyle yaratmış o tahlil melamızın. E, kuşun kemiği boş havar işte bakın. Nasıl balan şişir, uçuyor balan yukarı çıkıyor? Kuşun da kemiği içi boyun hava var. Hafirliği kuş kuşun. Sonra kuş yedi hemen siniriyor hemen döküyor atıyor aşağı tutmuyor. Kuş. Yani için ağırlık yapmaması için kuş bir tane yer hemen altını çıkarır bunlara kuş. Kuşun gagası buna göre böyle. Aslanın pençesi azı dişleri. Bir varlık nerede yaşayacak onun yaşam başında nasıl olacak Allah bunu nasıl takdir ettiyse öyle yaratmıyor. Denizde mi yaşayacak? Ona göre babakların yapısı. Hatta mesela soğuk denize kutuplarda yaşayacak, bu deniz yaşayacak ona göre böyle. Yağ tabakası balinalarda. Üşümüyor hayvanlar. Gibi balina alt dönecek etsin. Öyle bir çatam vardır. Yaşayamaz. Ona göre yağ tabakaları. E, rengeyi, mesela kutu yaşayan rengeyi vardır ki su tammülle yağ tabakası falan böyle. Sütü bile yağlı. Yavrusunu öyle besliyor kendisi. Böyle. Yani gerçekten insan biraz düşünmemiz gerekiyor. Zaten. Yani Allah'a düşünmemiz gerekiyor. Tefekkür gerekiyor ki biraz ki bakın şu Uyuma bakın kainatta Her canlı yaratılışı iç organlarda bir düzenli, dengeli, sisteme birbirine yardımcı oluyorlar. Solun, sistemi dolaşım sistemine, dolaşım sistemine, sinir sistemine, sinir sistemine, bütün bunları kontrol edebiliyor. E, dış organlar buna göre yaratılmışlar. Her varlık buna yaratılmış. Hüvallahüle halikül bari'ye bakınız. Tadir eden, yaratan, öyle karmaşık yapı değil ama. karmaşık değil böyle. Yani hücreler haşa başı baş olsa, bir ilah kudret güç olmasa var olur karma karışık olur hücreler böyle ki gözün bir şişer gider. Kimin gözü akata olur, tepede olur, ayağında olur. Kolun bir uzay gider, dişleri karma karışık olur gider. Her kardeş Allah eşyanı düşüneyim bunlar bakın, El bariü bak. El musavvirü. Allah Teala her şey böyle herhalde bir şekil veriyor. Suret. Mustafa bir. Her bir suret şekil veriyor Mevla'mız. Böylece. Çiçeğin, yoncanın, güllerin, meyvelerin, ağaçların, yaprakların şekilleri. Eriyen başka, kirazın başka, tutunma şeritarın yaprakları başka, meyvelere başka, şekil hepsinin başka, çiçekler başka başka. Her bir şekil, yaprakları, her şey başka. Bütün alakları başka, Üstüret veren kim veriyor bu Yani bunlar kendi başı boş mu oluyor bunlar? E bundan yüz bin yıl önce örnek bir kurt hayvan, canavar mesela nasıl yaratılmışsa o nevip annene devam ediyor. Demek ki bir kanuna bağlı, düzene bağlı bunlar. İnsanlar hep aynı insanlar. Değişmiyor insanlar. Kaç binlerce önce ya ilk adama açan babamız nasıl yaratılmışsa, insan evi hep aynı şekilde geliyor. İnsanlar değişmiyor. Kanat gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Bir denge, düzen kuralları var. El-Musabir'i Lehül Esmaül husna. Lehül Allah'ittir. Ona, ona özeldir. El-Esma'ı Esma ismin çoğulu isimler. Öyle isimler ki El-Husna en güzel isimler. husna Ahsen'in mühendisleri buna. En güzel isimler Allah'a mahsus en güzel isimler. Çünkü Mevlamız ismiyle müsemma Mevlamız. Kadir alim, basir, meylamız asir meylamız böylece. İsim meyla müsemmah asir meylamız ismi müsemmah meylamız. yüsebbihü lehu yüsebbihü lehu allah Teala bak tesbih ediyor. Tesbih yani zikir anlamına geliyor. Sübhanallah gibi Allah-u Teala meylamızı tesbih ediyor, ediyor. Mâ fîs semâvâti bak. Semâvât semanın çoğulu. Göklerde ne varsa bakırsın. Mâ fîs semâvâti Göklerde de ne varsa. Tabi yıldızlar, ay, güneş, daha ne galefsiler. Henüz de ışığı dünyamıza gelmeyen, ışık hızıyla kim biri kaç milyon ışık yılı uzat olan galaksiler. Yani ne şu büyüdük alemi bakınız. Ama hepsi bir düzene bağlı, dengeye bağlı. Hepsi Mevla'mıza bağlı bunların. Demek ki namas göklerde evet dünyadan eken Allah zik ediyor. Güneş Allah zik ediyor. Yıldız Allah zik ediyorlar. Melekler Allah zikri teşbih eder Mevla'mıza bakınız. diyorlar? vel erdi ve yerde ne varsa ne varsa insanların tabi gafilleri dışında ne varsa yerde dağlarda ağaçlarda bitkilerde esen yerlerde o denizlerde atomlar muhtemelenler hatta elektronların dönüşü otum çikeden dönen eserın dönüşleri o da nedir onların o tesbih edebiller. Hem, hem bedenimizle bahseder bunlar arkadaşlar. O şan kuy Allah zik ederler. Ki kanın şifa aşı yer bunlarda. Gece gelir bunlarda. Ve her türlü bitkiler Allah zik ederler. Bu bazı bunu tabi duyarlar. Belki duyamazsa bunlar, duyarlar bunları. Ee, genelde böyle ahşap bu bazen bunu olur. Duyarlar bazen. Hiçbir şey yapıyorlar. Birdenbire tavanlar çadır çadır eder böyle, böyle. Demek ki anda bir zikrullah ediyorlar. Vehüvel azizdir hakim. Allah Teala'mız azizdir ve hakimdir. Aziz, az önce geçti yukarıda bunun açıklamasıdır. İzzet sahibi, güçlü ve gücünü hiçbir şey engelleyemeyen. Mevla ne derse, gücü yeten Mevlamızın. El Hakim, Allah Teala'mız Hakim'dir. Allah Teala ne yaparsa, haşa öyle rastgele değil, karmaşır değil, bir hikmet ile, düzen ile. Bazı halkımız ermez bizim. Bu niye acaba böyle deriz? Halbuki o işin işçilerine bir girebilsek, onu güzel bir araştirebilsek ki sonuçta fark eder ki böyle olması gerekiyor. Mesela dünya diş tabipleri toplanmışlar bir zamanlar. Diş tabipleri. Efendim de işte biz başka bir diş formülü bulalım demişler. Yani bunun dışında başka diş düzeni yapalım demişler. İşte öndeki şey olsa, yan böyle olsa, şu böyle olsa incele ince inceleme. İnsan artık yorulmuşlar. En güzeli ancak bu demişler. Yine insanı incelemişler bir zamanlar yine organlar açısından. işte göz da olsa ne olur? Kulak şöyle olsa ne olur? Mide burada olsa ne olur? Burada ne olsa olur? Hiç bulamıyorlar bunu Mutlaka bir zararı bir şey oluyor. En güzeli, en doğrusu ancak bu demişler. Gerçekten aziz sevgi kardeşlerim, dinleyicilerim beni. Allah ﷻ hepiniz... En en bu. En güzel. Allah her şeyi ikbaliyle yapıyor. Hiçbir şeyle haşa şey birden karar verilen değil. Böyle karmaşık değil. Her şeyi hikmetiyle yapıyor Mevlam. İşte demek ki bir kimse sabah namazını kıldıktan sonra bir kimse inşallah bu üç ayeti okursa evzi ile azatmıştır okuyarak. Yine bir kimse akşam nasıl okursa akşam nasıl okursa bunun kişi demek ki yetmiş bin melek o kişiye dua ediyorlar. İlla da Fatiha?